Ya Rabbi şeytanı razim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmende resûli bima ve min ve ve min eykiştikü'tübü ve ve Min rusulü ve kani semina ve etana kufanak erabbena veleye kelimesira la yikolufullahi nesin illa ibisaha nehama kesebeti aleheme kesebet rabbena allatu ehizna innesina evetana rabbena tahmeli aleyna. İslen kema hameltü ale lezine minin kavliyna. Rabbena mülatü emin amana takatana nebi. Bi, bi vefana vefulana velhamna ente mevlana fensörüne alel kavmi kafirin. Bu da beslenek arasında. Sadakallahu aleyhi ve sellem. <Susur> Subhane rabbike rabbil izzeti amma yusufune ve selamun alel-i mürselin. Ve alihim rabbil alimin. El-Fatiha. Amin. Ya ilahi ya Rabbi. Huzurunda, şahitlerin huzurunda ve bizlerin huzurunda. Nikahlarını kıydın bu iki genç evladımıza. Sağlık, sıhhat yaşadık, uzun öbür nasip et. Allah kendine hayırlı devletler bir nasip et. Allah kendine bol, bol kazançlar nasip et. Birbirini Hz. Ayşe, Hz. Peygamber, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Havva, Hz. Ayşe, Hazreti Adem muhabbeti ver. Ve kesinlikle hayırlı İbrahim bereketi var. Etrafında mini mini çocukları dolaştırınlar. Onların sevgisi, sevgi sesiyle büyüsünler inşallah. Amin. Bütün geçmişlerinin ruhları. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz, Hazreti Pirimiz Efendimizin, Hazreti Mevranca Yatımızın ve Değer Büyüklerimizin şefahtan hibmetlerlerler. Allah kendine hayırlı uzun ömürler, saadetler deriz. El-Fatiha. Amin. Allah. Allah, Allah Mesepati. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun Allah Allah razı olsun. Sağ ol. Bunu al. Biyesende, biyesende. Bak hadi sıkın. Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şöyle kaydedeceğim. Şinası bu bayağı tabanlı bir çok güzel. Alın. Evet. Bayılır verir mi? Yani. Onun taşını girdi. Böyle bırakalım inşallah. Ya da de. imzaya deyince şaşı afalladık <gülüyor> Allah ailesi. Teşekkürler. Allah'ın sesini. Sağ olun. Allah'ın sesini. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah'ın sesini. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.